Dünyanın en stratejik boğazlarından biri, Malaka Boğazı'nın önündeyim şimdi. Malezya Yarımadası'nın en ucunda bulunduğum yer. Buradan bakınca önümüzdeki haftalarda sizlerle birlikte yapmayı umduğum gezinin boyutlarını da anlamak güç değil. Önümde Endonezya, arkamda Malezya, onun gerisinde de Tayland. Bu bölgeye Müslüman takım adaları da diyorlar. Müslümanların birçoğu da İslam'la modernliği bir araya getirecek model arayışında Güneydoğu Asya'ya çevirmiş gözlerini. Önümüzdeki haftalarda bu bölgeden gerçekten dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanların çıkarabileceği dersler olup olmadığını öğrenmeye çalışacağız. Gezimiz bu bölgenin en dinamik, teknolojik açıdan en gelişmiş kentlerinden birinde başlıyor. Kuala Lumpur, Malezya'nın başkenti. Herkes baş harflerinin İngilizce okunuşuyla K.L. der bu kente. Doğrusu hiç de İslami havası olmayan bir yer. <Gülüyor> Onlarca yıldır hızlı kalkınma bu kente gökdelenlerin, diskoların, alışveriş merkezlerinin doldurduğu, modern yolların ulaşımı kolaylaştırdığı bir yer yaptı. Bir başka deyişle Asya'nın önde gelen kaplan ekonomilerinin tüm özelliklerine sahip. Kentin dış mahallelerine doğru gidiyoruz. Malezya'nın en parlak, en modern üniversitelerinden birine giden yol bu. gün yeni semestrenin ilk günü genç öğrencilerine öğüt veren üniversite görevlisi dersleri kaçırmamalarının sınıflara zamanında gelmelerinin kendi yararlarına olacağını söylüyor. Pırıl pırıl parlayan konferans salonları kimya fizik laboratuvarlarıyla bu kampüsü dünyanın herhangi bir yerinde bulmak mümkün ama bu reklam videosundan da anlaşılacağı gibi Burası hiç de sıradan bir yer değil. Burası uluslararası bir üniversite. Din ve bilimin bütünlüğü temeline oturtulmuş, Tanrı tarafından bildirilen gerçeklerle aklı temel alan, geleneklerin yanı sıra modernliğin üzerine inşa edilmiş bir üniversite çeşitli yönlerden gelişmiş geleceğin liderlerini yetiştiren farklı bir üniversite. Burası Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi. What makes this university distinct is this integration of bu üniversiteyi farklı yapan din, ahlaki ve ruhani değerlerle tüm dünyevi disiplinleri birleştiren bir kurum olması. Bunları söyleyen üniversitenin rektörü Kemal Hasan. İslam'ın ahlaki, manevi ve ruhani değerlerini bütünleştirmeye çalışıyoruz. Farklılığı yaratan da bence bu. Bir başka özellik de şu, burası öğretim dili olarak İngilizceyi kullanan tek İslam üniversitesi. Dünyanın dört bir yanında 96 ülkeden öğrencimiz var. Ama üniversitenin masraflarını karşılayan, gerekli fonları sağlayan Malezya hükümeti. 1983 yılında kurulmuş olan İslam Üniversitesi'nin fikir babası, o zaman Malezya'nın başbakanı olan Mahathir Muhammed. Doktor Mahathir, bu üniversitenin kurucusu. Malezya'nın başbakanı olarak siyasi iradesini kullanarak bu üniversitenin gerçekleşmesini sağladı. Malezya'da uluslararası bir İslam Üniversitesi kurma istemi ta 1950'li yılların sonları 60'lı yılların başlarından beri vardır. Ama bu fikir ancak Doktor Mahathir Başbakan olup da üniversiteye gerekli fonları sağlamaya karar verdiği zaman gerçekleşebildi. O zamanki hükümetin gündeminde önemli yer tutan yönetim içine İslami değerleri aşılama, İslami ilkeleri benimseme fikrinin bir parçası olarak bu üniversite kuruldu. If you want a potent symbol of the modern Islamic Malaysia, which Mahathir Mohamed and his ruling UMNO party built up in the 1980s and 90s, this is it. 1980'li ve 90'lı yıllarda Mahathir Muhammed ve lideri olduğu, kısa adıyla UMNO diye bilinen partinin iktidarda olduğu dönemde, İslam'ın egemen olduğu modern Malezya'nın güçlü bir simgesini ararsanız, işte bu üniversite size güzel bir örnek. İslam Üniversitesi, Malezya'nın kimliğini, İslami değerler üzerine kurulmuş bir modern yaşam arayışını en güzel biçimde ortaya koyuyor. Ancak Matir Muhammed 2003'te Başbakanlıktan ayrıldı. İktidara ilk gelişinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Ve bugün bazı Malezyalılar Amno Partisi'nin geliştirdiği formülü tatminkar bulmuyor. İşte başkent Kuala Lumpur'da taksisine bindiğim genç şoför bunlardan biri. Son üç genel seçimde oy kullandım. Hepsinde de Amna'ya oy verdim. İktidardaki partiye. Çünkü benim anam babam 47 yıldır Malezya'nın kalkınmasından gurur duyan, bu dönemin getirdiği olanaklardan yararlanmış kişiler. Ben de doğrusu sırf onlar için Amna'ya oy verdim. Ancak iktidar partisinden hoşnut olmadığını da itiraf ediyor taksi şoförü Aslan. Bugün seçim olsa nasıl oy kullanırdın acaba diye sorunca da, muhalefet oy verirdim. Sırf iktidara başkaları gelsin diye. Yanıtını veriyor. Hangi muhalefet partisini seçersin diye sorduğum zaman da PAS diye yanıtlıyor sorumu. PAS muhalefetteki İslami parti. Bu partinin taraftarları iktidardaki AMLO partisinin söylemi İslami olsa da temelde layık bir parti olduğunu savunuyor. Onlar dini değerlerden çok batı türü maddiyatçılığa inanıyorlar diyorlar. İşte iki taraf arasındaki gerginlik bindiğim taksinin şoförü Aslan'ın da Görüşlerini etkilemekte. Aslında ben tam ikiye bölünmüş hissediyorum kendimi. Annem Müslüman değildi. Babamsa doğuştan Müslüman. Yıllardır hep düşünüp durmuşumdur. Malezya'da batının etkisinde oluşmuş her şeyi denedim desem yalan olmaz. Ama aslan memnun değil hayatından. Kuala Lumpur'un her bir yanında geceleri rengarenk ışıklar yanıyor. Neredeyse her yer eğlence merkezi diyebilirim. Hemen hepsini de gidip gördüm, her şeyi denedim. Ama artık tatmin etmiyor bunlar beni. Bu eğlence yerlerine gitmenin sonu yok ki. İçki içiyorsunuz, isterseniz kadınlarla yatıyorsunuz ama bunlar bir yerden sonra insana yeterli gelmiyor. Değişiklik gerekli. Bir şeyler değişmeli diyen Aslan'ın görüşlerini paylaşanlar az değil. Ancak İslami Muhalefet Partisi PAS, böyle taksi şoförü aslan gibi kişileri kendilerine çekerken başka kesimleri korkutuyor. Özellikle Malezya gibi nüfusunu birden fazla ırkın oluşturduğu bir ülkede PAS kimileri için tehlike canları çalıyor. Aslan beni kentin merkezindeki şık, modern bir otelde indir. Otelin salonlarından birinde birkaç yüz Malezyalı kadın yardım kuruluşları için para toplamak amacıyla bir etkinlik düzenlemiş. Paspartisinin savunduklarından hiç mi hiç hoşlanmayan, gerek Müslüman gerek Müslüman olmayan kadınların bir araya geldiği bir etkinlik bu. Orada gördüğüm kadınlardan birine "Niçin bu gruba katıldınız? Size çekici gelen yanı ne diye sordum. "Comedy is group matters because what it says makes sense." Benim için bu grubun önemi var çünkü savundukları anlamlı şeyler. Söylemleri günümüze uygun, 1400 yıl öncesinin fikirlerini savunmuyorlar. Bir başka deyişle tarih içinde donup kalmış kavramlar değil bunlar. Birçok yönden gönlüme hitap ediyor yani. Bizim çocuklarımız üzerinde hiç hakkımız yok örneğin. Her konuda erkeğe öncelik tanınıyor. Örneğin Batı ülkelerinde bir çift boşanırsa ve çocuklar küçükse babaya bırakılmaz. Ama burada hemen hemen otomatikman çocukları babaya verirler. İslami Muhalefet Partisi PAS iktidara gelse bu sizi rahatsız eder mi diye sordum otelde görüştüğüm bu grup üyelerine. Evet çok huzursuz oluruz dedi biri. Diğeri ise o zaman işe gidemem evde otur çocuklarına bak derler Çünkü diye kaygılarını dile getirdi konuştuğum bu kadınların Müslüman değil Çinli olduklarını da söyleyeyim Zayna Ansarisi grubun kurucu Müslüman üyelerinden sanıyorum kadınların çektiği acılardan onlara İslam adına ve şeriat uğruna yapılan adaletsizlikten yola çıkarak başladık bu işi Şeriat mahkemelerinde dini işlerle uğraşan devlet dairelerinde uğradıkları haksızlıklar bizi buna itti. Meslek sahibi kadınlar olduğumuz için arkadaşlarımız hatta hiç tanımadığımız kişiler bize telefon edip akıl danışıyordu. Bir kadın din işlerinden sorumlu bakanlık dairesine gidip kocasının ikinci bir eş almasından şikayet ettiği zaman... Ama İslam kuralları ona bu hakkı tanıyor cevabını verdiklerini söyleyip fikrimizi soruyorlardı. Ya da kocalarının onları dövdüğünden şikayet ettiklerinde, ''Aa bakın bu da İslam kurallarına göre kocanın hakkıdır. Çünkü koca karısını terbiye etme hakkına sahiptir.'' dediklerinden şikayet ediyorlardı. Yani gördüğünüz gibi her zaman kabahatli olan kadın. Üstelik bu kötü muameleyi de İslam adına haklı göstermeye çalışıyorlar. Bir başka deyişle de bizim gibi... Düşünen, kafası çalışan, bağımsız kadınlara, İslam kadınlara karşı adil değil mi? sorusunu sormak kaldı. Zaina Ansara göre İslam siyasi futbol haline geldi. İktidar hırsıyla Malezya'daki iki büyük partinin İslam'ı futbol topu gibi istedikleri yana ettiklerini, istedikleri gibi kullandıklarını düşünüyor. Anno ve Paz adeta yarışa girdi. Ben senden daha dindarım demek için. İslam'ın kurallarına kim daha çok uyuyor, kim daha dindar, kim gerçek İslam'a temsil ediyor, işleri güçleri bu sanki. O yüzden aslında yalnız Malezya'da değil, diğer bütün Müslüman ülkelerde şöyle bir savaş veriliyor sanki. Hangi İslam? Kimin uyguladığı İslam gerçek İslam'dır? İşte bu soruya yanıt aranıyor. Islam sebagai satu ading cara hidup yang merakumi semua perkara dari ini kalau anda tengok antara benda kita bukan tak sebagainya tapi antara benda yang kita kritik sangat Islam dari pertama hilang Bugün Cuma. Muhalefetteki İslam Partisi Basın Kalesi, Kelantan bölgesinde. İslam Partisi'nin en üst düzey yetkililerinden birinin yaptığı konuşmayı dinlemek için binlerce kişi toplanmış pazar yerinde. Partinin yetkilisi hükümette alay ediyor konuşmasında. Hükümetin şu sıralardaki favori sloganı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 Gelecek programımızda Malezya'daki gezimizi sürdürürken modernlik arayışındaki bu ülkede kimin İslam anlayışının doğru olduğu sorusunun yarattığı sürtüşmeleri irdeleyeceğiz.